Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. Hazırlayanlar Hasan Cengizli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyodan tek başıma size sesleniyorum. Açık Radyo bu hafta yeni yayın dönemine girdi, 41. yayın dönemine. Herkes için çok keyifli bir dönem olsun diyelim. Ben de bu yayın döneminde size geçtiğimiz hafta Milo'ndaki tasarım haftasını anlatayım diye bir karar verdim. Ee, Tasarım haftası bu hafta on, geçtiğimiz hafta 14-19 arasında oldu Nisan'ın ben de oradan bildirdim size de kısa bir özünü sunmuş olayım dedim neler konuşuldu Tabii Milano tasarımın hala başkenti 50 yıldan beri 60 yıldan beri ve bunu sürdürmeye devam ediyor 1 Mayıs'ta başlayacak Expo öncesinde de şehir önemli bir sınavından geçmiş oldu aynı zamanda neler görüldü neler çıktı kimi izledik neler oldu kısaca bir özetleyelim. 1 Mayıs'ta aslında Expo başlıyor. Hani bizim gündemimiz birazcık yoğun olacağından dolayı 1 Mayıs'ta. Öncesinde bundan da bir değinmiş olalım. Salon International del Mobile, uluslararası mobilya fuarı yani salonlar 1961'den beri e, Milano'da gerçekleşiyor. Ve bu mobilya fuarı bugün aslında şehirde koca bir haftaya ve küresel ölçekte bütün tasarımcıları ve tasarım dünyasına dair neleri görebileceğimize dair bir... Nevi haber veren yıllık bir etkinliğe dönmüş oluyor. Aslında büyük bir şov olmuş oluyor. Milano'ya La Citta Grigia, gri şehir derler. Benim de hayatımın Mavi Dönem, Pembe Dönem gibi iki dönemin geçmiş olduğu bir şehirdir. O yüzden romantikte bir hafta geçirmiş oldum. Size de aktarmak isterim. Bu yıl 300 bin kişi sadece fuara ziyaret etmiş ve toplamda 500 bin kişi şehre gelmiş. Tabii hal böyle olunca da tabii müthiş bir geçit, bir gösteri boy göstermiş oluyor diyelim. Fuarlarda bu sene her sene belli tematik sergiler düzenlenmiş oluyor. Bu sene geçen sene mutfak ve teknoloji vardı. Bu sene Workplace iş yeri ve Eurolüçe aydınlatma olarak iki farklı tematik sergi yapıldı. Aslında Workplace dikkat çekici olduğu iş yeri. Bu son zamanlarda küresel devlerin ofisleri fenomen olmuş durumda. Oyuncaklı diyeyim tırnak içinde ofisler ve yeni bir çalışma şekline doğru evlenen aslında bir gidişatın küçük bir parçası bu. Bu da aslında çok konuşuluyor. Buna da işaret etmesi bakımdan önemli diye düşünüyorum. Mikele Lucchi mimar olarak bir dev bir yerleştirme yapmış oldu. Ve bunun içinde bu iş kavramı nereye doğru gidiyor? Saat 9'dan 6'ya kadar çalışma dönemi sona mı eriyor? Ve bunun üzerine tasarımcılar ve tasarım... Ürünler neye işaret ediyor ve nereye doğru götürüyor? Aslında bunların üzerinde bir sorgulama ve bir takım öngörüler çıkarma açısından enteresan oldu diyebilirim. Hareket temelli ki aslında passejata yürüyüştü bu enstelasyonun yerleştirmenin ismi de. Hareket temelli çalışma ve insanın aslında fikirler neden aklına hep yürürken ya da duşta gelirden yola çıkan bir takım arayışlara doğru sürüklemişti. Ve bunlarla ilgili ilginç aslında ürünler sergilendi. Salone'nin bu fuarın bir başka Salone Satellite ismindeki bölümü de tematik sergidir. Yine her sene yapılır. Genç tasarımcıların çeşitli ürünlerini sergilemiş oldukları ve aslında ilk defa küresel çarklar arasında diyeyim mor göstermiş olduğu bir kısımdır. Ve burada da aslında buna yönelik çok fazla iş vardı. İkisi biraz birbirine paralel olarak işliyordu diyebilirim. Her sene Salone Satellite bu fuarın en şaşırtan, eğlendiren ve Heyecanlandıran kısımlarından bir tanesidir. Bu sene de her sene verilen en iyi genç tasarımcı ödülü aslında kime gelecek merakla bekliyoruz yakında açıklanır diye düşünüyorum. Onun dışında aslında Fuara Expo'nun damgasını vurduğunu söyleyebilirim. Tabi arasında sadece birkaç hafta var. Temo olarak da gezegeni beslemek yaşam için enerji olan... Expo'nun teması aslında bu fuardaki Bütün tasarımlara da yansımış oldu Sürdürülebilirlik, mutfak ve teknolojiler Ki aslında geçen senenin bu tematik sergileri Burada incelense ne olur diye düşünmüyor Değilim Ç Çeşitli yerlerde, yansımalarda Güçlü bir şekilde yankısını Buldu diyebilirim Aslında buradan şuna geçmek istiyorum Tabii ki yani tasarım fuarıyla birlikte başlamış olsa Bile bu tasarım haftası Asıl patırtı her seferinde Şehrin kendisinde kopar Salonlar, Salone del Mobile'den ...aslında biraz ismi gelir... ...Fuari Salone, salon dışı olarak şehrin geneline yayılan... ...sergiler, etkinlikler... ...boy gösteren, fuardan sesini duyuramamış... ...biraz da buradan duyuralım diyenler... ...genç tasarımcılar, genç mimarlar, genç yaratıcılar... ...burada aslında şehri şehir yapan... ...ve Milano'nun neden tasarım başkenti hala... ...ben öyle olduğunu düşünüyorum... ...olduğunu gösteren aslında çok fazla... ...güzel ve renkli, canlı etkinlikler yapıyorlar... Burada güzel olan son 15-20 yıldan beri özellikle son 10 yıldan beri görebildiğimiz şehrin belli bölgelerinde belli şekillerde ayrılmış olan çoğu yer kapılarını açıyor açık bir takım duyurularla ve örgütlenerek kendi tematik sergilerini etkinliklerini yapabiliyorlar. Bunlardan tabii ki Milano'yu Milano yapan Tortona Design Week ismini alır. Zona Tortona, Tortona bölgesinde olmaktadır. Hikayede şöyle başlar. Tortona şehrin güneyinde kanalların dışında eski bir endüstriyel bölgedir. Ve burada 80'li yıllarda, 83'te Flavio Lucchini ve Fabrizio Ferri adında iki tane kişi gelir. Ve eski kapanmakta olan fabrikalar ve bölgeler tabii ki artık şehrin dışına taşınıyor 80'li yıllardaki ekonomik patlamanın ardından. Ve burada boşalan bir lokomotif deposunu alıp kendi fotoğraf stüdyolarına çeviriyorlar. Sonra bunun arkasından başka fotoğrafçılar geliyor. Ünlü fotoğrafçı Carlo Orsi, Via Tortona'da, Tortona Sokağı'nda ilk defa bir yer alıyor. Ardından eski dondurma fabrikaları, bisiklet fabrikaları teker teker yine aynı şekilde fotoğrafçılar tarafından benimseniyor. İlk defa Son Akşam yemeğinin restoratörü olarak bilinen çok ünlü bir sanat restoratörü buraya geliyor. Atölyesini buraya taşıyor ve onun ardından bir patlama yaşanmış oluyor diyebilirim. 90'lı yıllarda aslında tasarımın biraz daha kapalı kapılar, fuarlar ve... ...sürüklenen bavullardan ve içindeki kataloglardan fırlayıp şehre, sokağa inmekte olduğu... ...ve bütün dünyayı da etkileyen, yeni bir gidişata doğru evrilmesini sağlayan aslında belki de budur. 90'lı yıllarda ilk defa hatta bu büyük işbirlikleri ve devletin de buna sahip çıkmasının bir göstergesi olarak... ...Milano İdaresi Ansaldo Binası'nı satın alıyor. Ansaldo Binası da 70 bin metrekarelik aslında koca bir endüstri kompleksidir... Ve bu çok ilginçtir aslında 15-20 yıldan beri ha açıldı ha açılacak ne zaman olacak bunun restorasyonu ne zaman bitecek gibi. Ki sergiler yapılıyordu ama ilk defa David Chipperfield bunun içinde Museo Delle Culture Kültürler Müzesi isminde bir yer açıyor ve bir yer tasarlıyor. Ve bu bir dünya çapında kültürler müzesi olarak bir sergi mekanı olarak bunun içinde Chipperfield'ın da yaptığı avlularda büyük ve iddialı da bir tasarımı vardı. ...diye biz her seferinde duyardık... ...ve ne zaman açılacak diye merakla beklerdik. Nihayet 90'lı yıllarda başlayan... ...restorasyon tamamen sona eriyor... ...ve bu Mart ayında açıldı. Ben de görme fırsatını buldum. Aslında açık sözlülükle... ...daha büyük bir beklenti içinde olduğumu... ...en nayıp şekilde dile getirebilirim ama... ...müze ilk sınavını verdi... ...demeli miyiz? Demeliyiz. Onun dışında bu 70 bin metrekarelik kompleksde... ...düzenlenen geçici sergiler olsun... ...bunu destekleyen... Bir takım gösterimler, gelenler, çıkanlar, konuşmalar, paneller, konferanslarla tabii çok canlı bir ortam yakalanıyor. Torton aslında 2000'li yılların başında altın dönemini yaşadı ve sonra bitti diye de bir inanış var. Ben de aslında şahsen bunun bir parçasından katılıyorum. Süper Stüdyo isminde farklı disiplinlerin bir araya toplandığı ve ilk defa interdisipliner anlamda sanat, tasarım, mimarlık alanında fotoğraf ve bunu destekleyen belki diğer alanların zanaatla birlikte çalışmakta olduğu ilginç bir üretim biçimi ortaya koyan bir stüdyo vardı ve aslında bunu destekleyen şovlar olarak bildiğimiz anlamdaki Tortona Tasarım Haftası ortaya çıktı. Yani gelelim artık bu biraz ki ben bile gittiğim zaman ben galiba artık zona Tortona için fazla yaşlıyım deyip güldüm yani. Hani inanılmaz bir kaos ve bir yandan hani o canlılık ve aslında tüketme ve fazla gösteri, parıltı arasında ve insanların biraz tırnak içinde trend olana Saldırmaları arasında küçük bir ayrım var ve o ayrım acaba hangi eşeğe doğru bizi sürüklüyor diye bir düşünmedim değil aslında diyelim. Onun dışında diğer alanlardan biraz bahsedersek. Tortalı'nın ardından tabii ki Forisalone salon dışı salon dışı oluyor ve bunun arkasından başka örgütlenmeler başlıyor. Bunlardan bir tanesi ve bir başka önemlisi diyeyim Brera Design District adını alıyor. 900'lü yıllarda şehrin hemen dışında kalıyor o zamanlar tabii burası ve daha erke hizmet etmekte olan insanların ve hizmet sektörünün kendi konutları ve işlikleriyle birlikte işleyen bir alan ve o yüzden darıcık sokaklı taş döşeli ve bir buçuk metre genişliğinde bir takım sokaklarda yani hepsi birbirinin üzerine Ponte Vecchio'yu andıran bir yerleşimle birlikte keyifli de bir yerdir. Burası tabi günümüzde hala korunmuş durumda ve kendine has aslında Milano'nun geniş bulvarlı, büyük taş binalı yapısı arasında dikkat çeken bir yer. Tabi burada aynı zamanda akademi ve konservatuar olmasıyla birlikte ve belki kiralardan dolayı bu daha sonra bugün Milo'nun Montmartre olarak nitelenecek şekilde şehrin daha bohem kesim tarafından yerleşilerek ...farklı bir üretim merkezine dönüşmüş durumda. İçinde bir botanik bahçesi var... ...ki burada da aynı zamanda... ...Expo'yla alakalı olarak... internet dergisini yapmış olduğu bir... ...sergi vardı. Burada çeşitli... ...yetiştirme işlemleri hala yapılmaya... ...devam ediyor. Onun dışında tematik pavyonlarla... ...birlikte sergiler oluyor. Tabii yine Tortona'da da görmüş olduğumuz gibi... ...bunlar tırnak içinde... ...hip ve trend partiler ve şovlar... ...halinde birazcık... ...fazla parıltılı bir şekilde... Brera'nın kendine dar sokakları, taş döşeli kaldırımlarında biten taş binaların içinde belirip kaybolan fazla keyifli, fazla eğlenceli ve belki biraz fazla parıltılı bir başka etkinlik olarak Brera Design District adı altında yapılıyor. Tabi burası aynı zamanda normalde de bir ot kotür üretim merkezi olduğu için biraz daha... Moda ve aydınlatma ve otkotür tasarım ve yüksek tasarımma daha hizmet eden markaların biraz daha insanlarla bütünleşti. Çünkü aynı zamanda bu hem insan, kesim tarafından da sahiplenilen ve yaşanan ve hala üretilen bir yer. İkisinin arasında aslında ilginç üretimlere de yer veriyor. Bunlardan dikkat çekici olan bir tanesi aslında Memphis Post Design Hareketi. 80'li yılların sonunda özellikle postmodern döneme damgasını vuran tasarımlarla... Bir görünüp bir ondan sonra kaybolduktan sonra geçtiğimiz sene ilk defa geri dönüyoruz şeklinde. ilginç bir koleksiyonla çıkmışlardı. Ve bununla birlikte çok fazla postmodern izini geçen sene öyle bir şekilde çıktı ki Brera'da Memphis. Bunu tekrar görmeye devam ettik. Ve aslında bu fazla şov fazla parıltı ben naif ve iyi niyetli bir şekilde biraz daha bu postmodern bir dönüş olarak burada anlamlandırmak isterim diyeyim. Bir başka yer olarak hazır parıltıdan girmişken Porta Venezia InDesign. ...şeklinde bir başka bölge ortaya çıkıyor. Bu da iki seneden beri falan var. Bu bildiğimiz büyük Milano moda haftasıyla da özdeşleşen yani moda evlerinin tasarım ve moda haftalarını yaptıkları yerde... ...eski barok saraylarda çeşitli şekillerde örgütlenerek büyük sergiler yapmalarıyla aslında vuku buluyor. Şu enteresan da o barok sarayların harika döşemeleri, süslemeleri, kalem işleri aynaları, devasa altın varakları arasında aslında bu dev moda evlerinin sergilerinde Patrice'e Urkuyola ya da Nendo gibi dünya cücünü tasarımcılara gelip onların malzemeleriyle birlikte crossover diyeyim. Çeşitli iş birlikleriyle yapmış oldukları sergileri Halk açmaları bir haftalığına aslında keyifli oluyor. Çünkü bu binaları çok acı bir şekilde başka şekillerde pek görme şansınız olmuyor. Aslında keyifli de bir yolculuk olmuş oluyor diyeyim. Bunlardan en yeni bir başkası San Babila Dizan Quartier şeklinde çıkmıştı. Bu da orada olan her zaman modern dönemin ikon tasarım evlerinin büyük aslında... Showroom'larının gösterim alanlarının kapılarını açıp orada çeşitli başka şovlarla tabii ki her şey her seferinde olduğu gibi tekrar şovlar ve parıltılar ve gösterilerle halk açılmasıyla oluyor. Ve aslında burada ikon olarak nitelendirdiğimiz modern tasarımların yeni insanlar yeni tasarımcılar ve yeni malzemelerle yeni dokunuşlarla farklı yorumlarla tekrar ortaya çıkması ilginç şeyler getirebiliyor aslında yanında. Ve bunları burada izleyebiliyorsunuz. Katedrale yakın olarak aslında hani ilk defa şehrin merkezine tekrar gelmeye başladığı gibi aslında bir okuması da olabiliyor. Bunun dışında müzeler, galeriler tabii ki şehirle birlikte başka da örgütlenmelerin yanı sıra kendi bölgelerini oluşturmuş oluyorlar. Trenale bir mesela bununla ilgili tasarım müzesi olduğu için... İlk defa 1933 yılında kapılarını açıyor, açıyor burası. Monza Dekoratif Sanatlar Bienniali'nden sonra aslında onun bir küçük kardeşi olarak ilk defa tabii ki ondan sonra buradan devam ediyorlar. Burada yine Expo ile paslaşan Arts and Foods Sanatlar ve Yemekler diye bir sergi olmuştu. Design ve Decoration, tasarım ve dekorasyon arasında domestik eve ait olan ...yaşama sanatı, diğer Art of Living şeklinde aslında ilginç sorular ortaya koyan... ...ilginç de insanları tanımamızı ve ilginç parçalarla bilindik parçaları... ...çok iyi bir şekilde bir araya getirip çarpıştıran... ...ve soran bir sergi yapıldı burada. Hala devam ediyor Haziran'a kadar diye düşünüyorum. Bir Joe Ponti retrospektifi yaptılar. Açıkçası içimde kaldı. Ben izleyemedim. Monza'da yapılıyor aynı şekilde. Trenin hala işbirliklerini devam ettirdiği mekanlardan. Bunun gibi aslında çok yorucu... Bir o kadar eğlenceli, canlı, dinamik, hareketli, görünüp kaybolan oradan bir ucunu veren oradan hareket etmeye devam eden bir şekilde şehrin ucuna kendinizi kaptırıp siz de bu harekette kayboluyorsunuz. Keyifli, yorucu bir o kadar hafta geçirmiş oluyorsunuz ve neyin ne olduğunu görmek açısından, nereye doğru gitmekte olduğunu görmek açısından ilginç oluyor. Tabii bunların arasında aslında bir Ventura Projects, Ventura Lambrate olarak örgütlenmiş olan bir kısım gerçekten dikkat çekici. Ventura Projects Lambrahte'de bir başka endüstriyel bölge, şehrin doğusunda, güney doğusu olarak nitelendirebilirim. Kullanılmayan istasyonları, kullanılmayan fabrikaları ve işlikleri tekrar canlandıran bir proje olarak tekrar geri dönmüş. Aslında şöyle, zona tortona aslında kendi girişimini bir neredeyse tıkanma noktası yaşadıktan sonra şu anda kendi ismin üzerinden devam etmekte ve şehirde üretmekte olan insanlar yeni bir yer arayışına girerek çok tanıdık hikayeler tabii ki. Bir başka eski endüstriyel bölgeyi benimsiyorlar. Ve Lambrate'deki ki bu kullanılmayan artık giderek boşalmakta olan şehrin dışına doğru gitmekte olan bir takım işlikleri tasarımcılar, sanatçılar ya da mimarlar... ...kullanmaya başlıyorlar. Ventura Projects aslında Londra merkezli bir kuruluş... ...ve burada böyle bir canlanma olduğunu fark etmeleriyle birlikte... ...burada Ventura Projects isminde bir örgütlenme yapıyorlar. Bu sene altıncı yılını doldurdu. Küratörü Margaret Wallenberg ile yakalayıp köşede... Küçük, ...kısa bir söyleşi yapma fırsatı bulduk. Aslında oradan bir takım kayıtlar yayınlamak isteriz... ...ama şu an vaktimiz kısıtlı olduğu için kısaca aslında nasıl ortaya çıktıklarından ve nasıl bir platform teşkil ettiklerinden kendisi bahsetmişti. Şöyle bir aslında çıkış noktası var. Burada çıktığınız zaman ki söylemiş olduğu söyleşi de bir söz gerçekten Tasarım Haftasının özeti niteliğinde eğer bir şey göstermek istiyorsanız Milano'ya gelmek zorundasınız. Hala tasarımına dair yılın, sezonun açılışını teşkil eden hafta bu. Ve aslında biz o yüzden buraya geldik diye. Çünkü çok fazla genç tasarımcı var, okullar var, akademilerde farklı bir üretim biçimi var. Ve biz bunların bir şekilde görünür olmasını istiyoruz diye. Londra'da yaptıkları da bu. Dutch Design Week'e, Hollanda'da gerçekleşen tasarım haftasına paralelde bir etkinlik yapıyorlar aynı zamanda ve... Bazen X isminde çünkü X'in ne olduğunu bilmezsiniz, nerede olduğunu bilmezsiniz. Görünür görünmez. Bazen illegal hatta yerleşimlerde ya da illegal şovlarda kendileri bir takım insanların görünür olmaları için bir sahne kuruyorlar olarak nitelendirebilirim. Burada ilginç olan gerçekten çeşitli inisiyatiflerin, akademilerin... ...ve buradaki üretimlerin görünür olabilmesini sağlamaları... ...ve bunları aslında buraya çekebilmek amacıyla da... ...şehrin geneline yayılmış olan etkinliklerin ve isimlerin... ...bir kısmını da buraya davet etmeleri. Ki bu çok iyi işbirliklerine hala devam etmekte olan... ...ve bugün iyi tanıdığımız bir takım bazı işlerin... ...ya da iş üretenlerin ismini görmemizi sağlaması açısından da... ...ilginç ve önemli ve burada görmüş olduğum işler... ...şehrin geneline göre... Çok farklı bir heyecan, farklı bir mutluluk ve canlılık bende yarattı diye söyleyebilirim. Ki kendisinin de söyledi. biz açığız, açık bir çağrıyla insanlar üretiyor. Her sene 500'den fazla başvuru oluyor bize ve aslında merakla bekliyorum. Merakla başka şehirlere de gitmeyi deniyorum ve istiyorum diye söylemişti. Ki İstanbul'un tasarım sahnesindeki son yıllardaki konumunda dikkat çekici bulduğunu söyleyerek çok konuştu. Kısa bir ara verelim. Minoğlu şarkıcı Giorgio Gaber'den gelsin. Come bella la citta. Şehir ne de güzel. vieni bienim città. Che stai a fare in campagna Se tu vuoi farti una vita devi venire in città Come Come è grande la città, come è viva la città, come è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le реклам sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Come è bella la città, come è grande la città, come è viva la città, come è allegra la città. Vieni, vieni in città e stai a fare in campagna se tu farti una vita, devi venire in città Com La città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclami sempre più grandi coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più, com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è Giorgio Gaber'den Come Bella La Citta, Şehir Ne De Güzel dinledik. Ne de güzel şehir, ne büyük, ne canlı, ne hayat dolu, rengarek dükkanlar, vitrinler, kalabalık, herkes çalışıyor, herkes üretiyor şeklinde devam eden neşeli ama aslında bir o kadar ironik, aslında bir kapitalizm eleştirisidir. Giorgio Gaber'de aslında çok güçlü bir politik figürdür. 2003 yılında kaybettik Teatro Canzone, şarkı tiyatrosu ve bunun üzerinden taşlamayı aslında kuran güçlü figürlerden bir tanesidir İtalyan müziğinde. Buradan aslında başka bir konuya geçmek istediğim için de bu şarkıya girelim demiştim. Peki öyleyse çıkmazın melankolisine mi döneceğiz bu kapitalizm eleştirisinden diye? Expo geliyor biliyorsunuz. 1 Mayıs'ta gündem yoğun olacak ama gezegeni beslemek yaşam için enerji temasıyla. Ama bunlar öncesinde belki de şehrin en önemli sınavı iken 500 bin kişi şehre geldi bir hafta boyunca. Şehirde bir şantiyeydi. ...pavyonlar yetişmedi, şu ana kadar sadece yetişmiş olan iki pavyon var ve sitelerde bunun haberleri aslında çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta itibariyle böyleydi ve en son yine 10 gün önce Expo olanından İtalyan gazetecilerin çıkarıldığı ve artık çekim yapılmasının yasaklandığı haberi geldi. Hani artık agresif de bir durum oluşmaya başladı. İlk seferinde iyi niyetli hadi yetişecek galiba ya da bir şekilde yetiştirebiliriz den... Artık insanlar yayın yapamıyorlar ve orada ne oluyor gibi gergin, sinirli, agresif ve bir hafta kala artık patlamaya hazır insanlarda da bir haleti ruhiye vardı diyebilirim. Mimarlar çıkıp açıklamaya başladılar. Herzog örneğin burası World Fair değil bir Veneti Fair'e dönüşmüş oldu diye bir açıklama yaptı. Bir dünya fuarı değil bir sosyete pazarına dönüşmüş oldu gibi ki aslında fazla... ...iddialı bir demet olmakla beraber İngiliz pavyonu örneğin Hemonte Hope in Hell hiçbir şekilde hiçbir çıkar yolu yok bunların yetişmesinin gibi bir açıklama yapıyor ve orada benim konuşmuş olduğum tanıdık tanımadık herkes aynı şekilde mimarlar tasarımcılar inanılmaz sinirler burada halkın ara, içinde yapılan bir yarışmayla aslında buradaki pavyonlar yapıldı ve bu müthiş bir fırsat olabilir de şehre bazı müdahaleler yapabilmek için ve bazı şeyleri iyileştirmek için ve katılımcı bir politika uygulayabilmek için bir yarışma yapıldı. Bir bina yapıldı. Bu yapılmakta 40 milyon euro harcandı. Şimdiye kadar ne için ve bir hiç için gibi aslında böyle söyleyenler olmuştu. Ve çok benimsebildiklerini söylemeyeceğim. Zaten yetişmiyor. Ne olacak gibi çok gergin bir durum var eksboyla birlikte. Tabii... <gülüyor> İzmir'de birlikte Expo Adası olmuştu Milano. Benim konuştuğum bazı mimarlar da İzmir alsaydı acaba böyle mi olurdu sonucu? Belki çok daha iyi olabilirdi dediler. Ben bununla ilgili bir yorum yapmak istemedim. <gülüyor> ne olurdu? Belki bundan sonrasında görebiliriz ama Expo ile ilgili çok gergin bir durum var. Ne olacak? Ne yetişecek? Artık şöyle haberler çıkmaya başladı. İyi haber. Expo bir miktar sonraya yetişecek gibi. Ne olacak? Göreceğiz diyelim. Aslında Milano'nun gerçekleştirmekte olduğu Milano Belediyesi'nin büyük bir kentsel dönüşüm projesi vardı. Bunun bir parçası olarak ekspoya yetişmesi planlanan 2005 yılından beri devam etmekte olan bir takım kullanılmayan kentsel dönüşüm ve endüstri bölgelerinin tekrar istasyonların kullanıma kazandırılması projesi vardı. Son olarak bildiğim kadarıyla bu alanlar kullanıma açılamadı ve bir takım bildiğimiz isimlerin anın da aralarında bulunmakta olduğu Master plan çalışmaları vardı Sadece bunlar şu anda görülebiliyor Hani Expo olmasa bile başka bir şekilde bunların yansıması ne olarak görülebilecek Ben de merakla bekliyorum kademeli olarak gerçekleştirmekte olan ve 30 yıl kadar Aslında bitmesine bir şart koşulmuş olan proje bazı destekliklerle birlikte devam edecek diye düşünüyorum Milano Tasarım Haftası'nı anlattık. 14-19 Nisan arasında gerçekleşen ve ondan sonra da 1 Mayıs itibariyle Milano'da başlayacak olan Expo'da neler oluyor? Şehre nasıl yansıyor? Bize nasıl yansıyor? Bunları özetlemek istedim. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlık'ta 41. Yayın Dönemi'nin Açık Radyo'daki ilk programıydı. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. Hoşçakalın. kalın good. Açık Mimarlık.